899. konu, Hazreti Peygamber'in hanımlarından Ayşe ve Meymune validelerimizle güzel geçinmeleri. Ayşe validemiz şöyle anlatıyor, Hazreti Peygamber bir gün bana, ben senin benden razı mı yoksa bana öfkeli mi oluşunu anlıyorum, dediler, ey Allah'ın Resulü, bunu nasıl anlıyorsunuz, diye sorduğumda da şöyle buyurdular, Benden razı ve hoşnut olduğunda, Muhammed'in Rabbine yemin ederim ki, tabirini, bana öfkeli olduğunda ise, İbrahim'in Rabbine yemin ederim ki, tabirini kullanıyorsun, bunun üzerine, ey Allah'ın Resulü doğru söylüyorsunuz, fakat Allah'a yemin ederim ki öfkeli olduğum sıralara peygamberliğini ve sevgini değil sadece ismini terk ediyorum, dedi.